Vallahi biz kafirlerin yanında izzet aramıyoruz. Vallahi biz müşriklerin yanında izzet aramıyoruz. Vallahi biz Allah düşmanlarının yanında izzet aramıyoruz. Vallahi Müslümanlara karşı savaşanların yanında biz izzet aramıyoruz. Çünkü bütün izzet yalnızca Allah'ındır ve biz bundan dolayı Rabbim bize nasip elesin ölene kadar sadece izzeti Allah Azze ve Celle'nin yanında, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ve müminlerin yanında arayacağız. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. <imle> evet, Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu abduhu wa rasuluhu amma ba'd çokça son 20 senede belki konuşulmuş bir e, konu hakkında konuşacağım Allah'ın izniyle. Hani birazcık insanlar bu konulardan sıkılmış olabilir. Hani yeterince artık duymadık mı gibi bir his olabilir. Ben de aslında aynı fikirdeyim. Hani normalde bu işleyeceğimiz konu Allah Azze ve Celle'nin kitabında o kadar açık ki hani her seferinde bir daha tekrarlamak e, bana göre de birazcık tuhaf geliyor ama İhtiyaçtan dolayı maalesef e, konuşmak durumunda oluyoruz. Beni bu konu hakkında e, konuşmaya iten sebeplerden bir tanesini şöyle söyleyebilirim. Müslümanların arasında bu konuya dair deliller çok iyi bir şekilde bilinmiyor. Veyahut e, deliller yanlış taraflardan e, değerlendirilebiliyor. Bunu söylemeden önce, önce şunu söylemek istiyorum. Yani bu ders kimin için? Ben bu dersi... Kimin için hazırladım? Şimdi bizim toplumumuzda mesela çok yaygın olan şöyle bir insan tipi var. Her şeyi biliyor. Kesinlikle her şeyi biliyor yani. Futbol olsun, siyaset olsun, din olsun, ekonomi olsun her şeyi biliyor. Bu insan için değil. Ondan sonra zaten kendi hayatından memnun olup hayatını hiçbir şekilde değiştirmek istemeyen insan için de değil. Ondan sonra körü körüne hocasına veyahut cemaatına veyahut işte bir hizbe veyahut bir cemiyete körü körüne tabi olan insanlar için de değil. Ve Allah'ın dini zaten kendi umurunda olmayan insanlar içinde değil. Hani ben bunlar için hazırlamadım. Hani bunlardan bazıları varsa bunlar hiç dinlemesi daha hayırlı olur. Yani Kimin için ben bunu yapmayı düşündüm inşallah? Hani bu konuda samimi bir şekilde hakkı arayan, doğruyu arayan ve kesinlikle bu konuda Allah'ın söylemiş olduğu veyahut Allah Azze ve Celle'nin dininde kabul gören görüşü samimiyetle arayan insanlar için, böyle bir arayış içinde olan insanlar için yapmayı düşündüm. Bu birinci sebep. ikinci sebep de daha yeni zikrettiğim gibi bu konuda Müslümanlar yani Allah Azze ve Celle'nin bu konuda rahmet ettiği insanlar da delilleri doğru bir şekilde öğrensin diye delilleri güzel bir şekilde vakıf olsunlar diye yaptım. Bir de şöyle bir şey fark ettim bu konuyla alakalı belki dersin adı da böyle bir fikri doğurabilir. Hani işte biz genelde yasama hakkında konuştuğumuzda işte Serbesti yasağı kim belirler, hükmü kim belirler hakkında. Genelde muhalif olan insanlardan şöyle bir şey görüyoruz. Tartışmayı hep Maide suresinin 44. ve ondan sonra gelen iki ayetine çekmeye çalışıyorlar. Mesela ben buna yine geçen hafta İzmir'de şahit oldum. Hani genelde tartışma oraya çekiliyor. Mesela şöyle denildi, hoca tamam. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmenine kâfirler ta kendisi de ama ondan sonra da fasık işte zalim denilmiyor mu? Ve bu ayetler hakkında varit olmuş ihtilaflar üzerinde Müslümanların hani bir nevi katlerine şüphe salmaya çalışıyorlar. Ben bugün bu ayetler hakkında konuşmayacağım zaten. Çünkü o ayetler yargıyla alakalı. Yani hükümle alakalı. Bizim bugün konuşacağımız mesele yasamayla alakalı. Yani yoktan bir şeyleri varit yani yoktan derken yeni bir kanun getirmek. Yasak belirlemek, serbest belirlemek, insanlar bunu yapabilir, bunu yapamaz gibi konularda yasamayı konuşmak istiyorum. Ki biz buna teşeriya diyoruz. Arapça'da teşeriya, teşri yani hüküm belirlemek, yasak ve serbest belirlemek. Ve bunu az sonra da göreceğiz ki İslam'da bu konuda e, ihtilaf yok kesinlikle. Ne alimler, ne sahabe, ne tabi'in, ne betebey tabi'in bu konuda kesinlikle ihtilaf etmemişler. Hatta tam tersi bu konuda icma var. Yani icma ne demek? Bunu daha sonra zikredeceğim inşallah. Bu konuda bir tane müştehit değişik bir şey söylememiş. İkinci bir görüş bu konuda yok. Yani bugün önüne artılan bütün şüpheler bu konuyla alakalı değil. Tamam? İnşallah e, bismillah e, diyerek delillere başlamak istiyorum Allah'ın izniyle. Konunun direkt konuyla alakalı 3 tane ayet zikredeceğim. Onlardan bir tanesi hani çok meşhur Müslümanların da çok çok okuduğu bir ayet. Estauzu billah İttahadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaban min dunillahi vel mesihamna maryam onlar hahamlarını ve rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan hariç rabler edindiler. Ondan sonra diyor ki Rabbimiz ve ma umiru illa li ya'budu halbuki onlara tek bir ilah olan tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştu. La ilahe illa hu. ondan başka ilah yoktur. Subhanehu amma yüşrikun o onların e, şirk koştuklarından münezzehtir. Şirk koştukları şeylerden münezzehtir diyor e, Rabbimiz. Evet e, bu konuyla alakalı zaten hani çok meşhur olan Adi bin Hatim e, rivayeti var ki e, ben bunu şimdi inşallah okuyacağım. İbn Kesir tefsirinden okuyacağım. O işte bunu İmam Ahmed, İmam Tirmizi ve İbn Cerir yani Taberi'nin değişik yollarla Adi bin Hatim'den rivayet edildiğini söylüyor. Orada inşallah hepsini Arapçanın bütün şeyi metni okumayacağım. Hani bizde alakalı olan yeri Arapçada okuyacağım. Diyor ki, Adi bin Hatim'e Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın daveti ulaştığında Şam'a firar etti. Yani kaçtı tabiri caizse. Diyor ki ondan sonra cahiliyesinde Hristiyan oldu, Hristiyanlığı seçti. Ondan sonra diyor ki ondan sonra onun bacısı ve kavminden bir cemaat esir düştü. Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın eline esir düştü. Sonra diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem onun kız kardeşine hediyeler ikram etti. Hani ona ihsanda bulundu ve onu bıraktı. Hani kız kardeşini bıraktı. Ondan sonra diyor ki kız kardeşi Adi'nin yanına geldi ve Adi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına gelmeye ve İslam'a gelmeye ragbet etti. Hani içinden bunu geçirdi diyelim tabiri caizse. Ondan sonra diyor ki, Adi Medine'ye geldi. Ondan sonra diyor ki, kendi kavminde e, reis olan, e, estağfurullah kendi kavminde reis idi ve onun babası Hatim idi. Bu adam da ne ile meşhurdu? Cömertlikle. Babası da cömertlikle meşhurmuş. Sonra insanlar diyor Adi'nin, e, gelmesini konuştu. Ondan sonrasını inşallah Arapçadan devam edelim. Fe dekhale ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Adi Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına girdi. Wa fi'un Adi diyor ki Adi'nin boynunda salibun min fitbatin. Diyor ki e, altından bir haç vardı. Yani bu vaziyette Resulullah'ın yanına girdi ve huwa yaqra'u hazihi'l ayeh tam yanına girdiği anda da Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bu ayeti okuyordu. İttehazu ahbarahum ve ruhbanahum min dunillah. Onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka rabler edindiler. Gal. Şimdi Adi dedi ki "Fequltu ben dedim innhum lem Nasraniler o rahiplere, hahamlara ibadet etmiyordu. Hani ibadet edildiğini Adi burada kabul etmiyor. inkar ediyor. Fekal, dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bela Evet ediyorlardı İnnahum harramu aleyhimul helal Onlar haram olan şeyleri Yani helal olan şeyleri onlara haram kılıyordu Ve ahallu lehumul haram Ve onlara haram olan şeyleri helal kılıyordu Yani bunlar Allah'ın haram dediğini helal yapıp Allah'ın helal dediğini haram yapıyorlardı Fettebe'uhum Diyor ki o insanlar da onlara itaat ettiler Tamam. Onlara itaat ettiler. فَذَٰلِكَ عِبَادَتُهُمْ اِيَّاهُمْ Bu da onların, onlara yani o Hristiyanların hahamlarına ve rahiplerine olan ibadetiydi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En güzel müfessir olarak Kur'an ayetlerini en iyi bir şekilde aleyhissalatü vesselam bize burada açıklıyor. Şimdi konuyla alakalı çok önemli noktalar var. Hani zaten genelde biliniyor bu noktalar ama ben inşallah üzerinde yine bir şey duracağım. Bu da bu ayetten şunu anlıyoruz. Yasak ve serbest, haram ve helal, meşru, gayrı meşru, belirleyen tek merci Allah'tır. Allah Azze ve Celle'den hariç hiç kimse, hiçbir insan, hiçbir parti, hiçbir devlet, hiçbir kurum serbest ve yasak belirleyemez. Tamam mı? Burası anlaşıldı mı? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Er-Rab olmasından dolayıydı bu. Rab yani terbiye eden, insanlara yol gösteren, onlara yasalar yapan ve toplumlara düzen veren er -Rab'dır. Şimdi buradan görüyoruz ki şurası da çok önemli. Adi burada farkında olmadan bir ibadette bulunmuş. O da kime? Alimlere, din alimlerine. Yani buradan şunu da alınıyoruz. Yasak ve serbest belirleme noktasında Allah'tan başka bir merciyi edinmek isterse bu bir alim olsun, isterse bir aydın olsun, isterse bir abid olsun yani devamlı ibadet eden bir kişi olsun, isterse bir yönetici olsun, isterse bir milletvekili olsun, isterse babamız olsun, isterse annemiz olsun, isterse aşiret reisi olsun, isterse bir öğretmen olsun ve bunu çokça böyle devam edebiliriz. Yani kim olursa olsun, Allah'tan başkasının böyle bir hakkı yok. Allah'tan gayri hiç kimsenin böyle bir e, hakkı yok. Bu hakkı onlara veren insanlar, Allah'tan gayrısına veren insanlar o insanları kendilerine Allah'tan başka Rabler edinmişler demektir. Velev ki bunun farkında olmasın bile. Bakın şimdi ayette çok önemli bir noktayı zikredeceğim. Şimdi Allah Azze ve Celle ayette onların üç tane şeye Rabler edindiğini söylüyor Allah'tan hariç. Hahamlarını, rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i. Bakın Adi'yi üçüncü noktaya itiraz etmiyor. Yani Meryem'in oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiğine Adi kabul ediyor. Nereden anlıyoruz kabul edildiğini? Çünkü ona itiraz etmiyor. Yani İsa Aleyhisselam ibadet ettiğini itiraz etmiyor. Hangisine itiraz ediyor? İlk ikisine. Hahamlarına ve rahiplerine. Daha ibadet yaptığının farkında değil. Yaptığı şeyin ibadet olduğunu bilmiyor. Ama yine de Allah Azze ve Celle'nin onun üzerindeki hükmü açıktır. Bu konuda yani serbest ve yasak belirleme noktasında Allah'tan başkasına bu hükmü vermekle beraber insan farkında olmasa bile o hükmü verdiği kişi, ki bunu da aynı saydık kimler olabilir, kim olursa olsun, aşiret reisi olabilir, milletvekili kim olursa olsun, bunu Allah'tan başka kime vermişse o kişi Allah'tan başka Rab edinmiş. Ve şunu da söyleyelim, bunu altını çizerek söylüyorum. Bakın iyi dinleyin burası çok önemli. Cehalet bu ayette gördüğümüz gibi bir şirke bir mazeret değildir. Şirkin sebebidir. Bakın tekrar ediyorum cehalet şirke mazeret değildir. Tamam mı? Şirkin sebebidir. Zaten adi bilmediği için, cahil olduğu için, gafil olduğu için böyle bir şey yapıyor. Yoksa adam bunun şirk olduğunu bilse, bunu, onu ebediyen cehenneme götürecek bir amel olduğunu bilse hiç bu ameli işler mi? İşlemez. Birincisi tekrar ediyorum ibadet yaptığının farkında değil. Onları Allah'tan başka rapler edindiğinin farkında değil ama onun için kesinlikle ney bir özür teşkil etmiyor. Tamam burası anlaşıldı mı? Evet bir de şöyle bir şey var. Bir varlığı rap edinmek illa onun önünde secde etmek anlamına gelmiyor. Ona doğru namaz kılmak anlamına gelmiyor. Ya da sen benim Rabbimsin, sen benim ilahımsın demek anlamına gelmiyor. Aynı bu örnekte de bunu görüyoruz. Hani daha üzerine basarak söylüyorum ki anlaşılsın. Ali onları rap edindiğin farkında bile değildi. Onlara bir kere siz benim ilahımsınız, siz benim rabbimsiniz, ben sizi Allah'tan başka Rabler edindim demedi ki. Zaten nasıl desin ki bunun farkında bile değil. Ve buradan da anlaşılıyoruz. Yani bu benim Rabbimdir, bu benim ilahımdır demeden de Allah muhafaza insan Allah'tan başka Rabler edinebilir. Mesela bu, bu konu hakkında konuşmuştuk. Bakara suresinde Bakara kıssasında Beni İsrail'in kalbine o Bakara'nın sevgisi içirilmişti. O Bakara'yı Allah'tan başka ilah edilmişlerdi. Halbuki bunu hiçbir yerde zikretmediler. O Bakara bizim ilahimizdir, bizim Rabbimizdir demediler. Bunu demeye de gerek yok. Yani insan Allah'tan başkasını Rab edinebilir farkında olmadan. Bir de şöyle bir detayı da söylemek istiyorum bundan önceki ayet. Bundan önceki ayette çok önemli. İyi dinleyin inşallah. Ve qalet il-yahud uzeyr ibnullah. Yahudiler dedi ki Uzeyir Allah'ın oludur. Ve qalet in-nasara mesih ibnullah. Nasraniler Hristiyanlar dedi ki Mesih Allah'ın oludur. Haşa. Zalika qawluhum bi'afwahim. Bu onların ağızlarıyla söylediği bir sözdü. Tamam? Yubahiuun qawl al-lezina kafaru min qabl. Ondan önceki Onlardan önceki kafirlerin sözlerine ne kadar da çok benziyor. Burayı aklınıza tutun. Buraya yönelik bir şey söyleyeceğim. قَاتَلَهُمُ اللّٰهِ Yani Allah onları lanet etsin. Kahrolası kişiler. اَنَّا يُقْفَكُونَ Nasıl da çeviriyorlar? Nasıl da bozuyorlar? Nasıl da anlamıyorlar? Diyebiliriz. Bundan çok zaman olmadı. Şöyle bir söz söylendi. Bugünkü devletin başında olan insanlardan bir tanesinde. Onlar o acizler yani alimleri kasararak o acizler bugün 14 asır önceki kanunlarla hüküm edilebilirimler mi zannediyorlar diye bir e, cümle söyledi. Ve bu hani nereye benziyor? Bu aklıma nereden geldi? Onların sözleri, önceki kafirlerin sözlerine ne kadar da çok benziyor. Hatırlarsınız bundan 100 sene önce çok büyük bir tağut. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi eliyle kurmuş olduğu şeriat devletini, kilafet devletini yerle bir etti, çökertti ve şu sözleri kullandı. İşte onlar çöl kanunudur. Haşa, Arap bir e, çobanın hikayeleridir. Biz gökten indirilmiş kitaplara inanmıyoruz. Yani gökten indirilmiş zannedilen kitaplara inanmıyoruz. Biz işte efendim ilhamımızı hayatın kendisinden alıyoruz gibi küfür dolu cümleler kullanmıştı. Şimdi aynı 100 sene sonra aynı toprağın içinde kendini İslam'a nispet etmekle beraber o adamın söyledikleri ne kadar da çok benziyor değil mi? Onlar 14 asır önce olan hükümlerle bugün hükmedilebileceğini mi zannediyorlar bu acizler demişti? O zaman şöyle sormak lazım. 14 asır önce neyle hükmediliyordu? Kur'an ve sünnet. Allahu Ekber. Yani Kur'an ve sünnet yetmiyor mu? Ama demek ki bu insanlar için... Yetmiyor. Evet bu ayeti niçin okudum? Hani bu ayeti okumamın sebebi neydi? Aslında bu değildi. Bu sonradan aklıma geldi. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki Yahudiler dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Haşa. Hristiyanlar dedi ki Mesih Allah'ın oğludur. İsa Allah'ın oğludur. Haşa. Şimdi bu ayetler de arka, arka geliyor. Yani bu dair okuduğumuz ayetin bir öncesi. Tövbe Suresinin 30. ayeti bu. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Allah Azze ve Celle Beni İsrail'in Yahudilerin ve Hristiyanların o kadar şirklerinin arasından niye bu iki şirki burada saydı? Mesela Tövbe suresine bakarsanız müşriklerle başlıyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle bu iki ayeti sanki böyle araya katmış gibi. Birinci zikrettiği bu ayet onlar Allah'tan başka işte Uzair Allah'ın oğludur dediler. İşte Hristiyanlar Mesih Allah'ın oğludur dediler haşa. Ondan sonraki ayette de işte daha yine okuduğumuz gibi Allah'tan başka kişileri rabler edindiler. Niye? Onlar onlara yasak ve serbest belirliyorlar idi. Tamam? Niye bu ikisi? Allahu alem. Allahu alem demekle beraber bunlar Allah katında en çirkin, şirk oldukları için, en pis küfürler oldukları için Allah azze ve celle bunları burada arka arkaya getirmiş. Nasıl bir insan derse Allah'ın bir oğlu var haşa. Biz bu insanın küfründe şüphe eder miyiz? Mümkün değil. Yani Sübhanallah bir insan kalkacak diyecek ki Allah'ın bir oğlu var. Biz bu insanın hiç küfründe şirkinde şüphe edebilir miyiz? Mümkün değil. Aynı bundan nasıl şüphe edemiyorsak ondan sonraki gelen ayette de yasak ve serbest belirleyen insanların hükmü de aynıdır. Ha bir insan demiş haşa Allah'ın oğlu var. Ha bir insan demiş Allah'tan gayrisi yasak ve serbest belirleyebilirler. Bunların arasında hiçbir fark yoktur Allah katında. Allahu alem demekle beraber bundan dolayı bu ayetler arka arkaya gelmiş. Bir de bakın şurası çok enteresan. Burayı da söylemem lazım. İyi dinleyin inşallah. Allah Azze ve Celle daha yeni okuduğumuz ayette Tevbe Suresi'nin 31. ayette hem Allah'tan başka Rab'lik iddia edenler yani din adamlarının iman etmediğini söylüyor. Onların müşrik olduğunu söylüyor. Ve onlara uyan insanların da müşrik olduğunu söylüyor. Onlara uyan insanların Allah'tan başka rabler edindiğini söylüyor. Şimdi bu ayetleri iyi anlamamız lazım. Bu ayetler hangi atmosferdeki ehli kitabı bize tanıtıyor? Dağın üstünde bir manastır var. Orada birkaç tane ruhban, birkaç tane rahip ibadete çekilmişler. Bunların yanına teker teker ferdi insanlar gidip onlardan fetva alıyorlar. Tamam onlar da onlara Allah'ın yasak kıldığını serbest, serbest kıldığını da yasak yapıyorlar. Ve bu iki insanı Allah Azze ve Celle müşrik olduklarını söylüyor, kafir olduklarını söylüyor. Birinin ilahlık iddiasında bulunduğunu söylüyor. Ona uyan kişinin de onu ilah edindiğini söylüyor Allah'tan hariç. Şimdi bunu bugüne uygulayalım. Bunu bugüne uygulayalım bakalım. Bugün teşri makamına yani yasak ve serbest makamına Toplum bugünkü insanları getiriyor. Yani o rahipler, o ruhbanlar kendi ihtiyarıyla gidip dağa çıktılar. Birkaç tane adam ve kendilerine gelen fet fetva isteyen kişilere de teşri yapma noktasında hem kendileri şirke düştüler hem onlara giden insanlar sürüyor. Ama bugün öyle değil. Bugün insanlar diğer insanları teşri makamına getiriyor verdikleri oylarla, onlara verdikleri desteklerle, maddi manevi desteklerle insanları ilah pozisyonuna getiriyorlar. Allahu Ekber. O zaman sormak lazım. O zamankiler mi daha Yahudi, şimdikiler mi daha Yahudi? O zamankiler mi daha Hristiyan, şimdikiler mi daha Hristiyan? Yani bunun üzerine gerçekten iyicene tefekkür etmek lazım. Ve bir şeyi daha okumak istiyorum. Onu unutacaktım inşallah. Bakın ayetin şu bölümünde وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ilaha وَاحِلَا Onlara ne emri olmuştu? Tek olan ilaha yani Allah'a ibadet edilmesi. Şimdi İbn-i tefsirini iyi dinleyin inşallah. اَيْ yani, اَلَّذ۪ي اِذَا حرم الشي, Eğer Allah bir şeyi haram kılarsa, onu yasak kılarsa فَهُوَ haram O yasaktır. O haramdır. وَمَا حَلَّلَهُ فَهُوَ halal. Allah'ın helal kıldığı da, serbest bıraktığı da helaldir. وَمَا شَرَعَهُ اُتْتُبِعَ Onun şeriat kıldığı, belirlediği şey ona uyulur. Vama hakeme bihi نُفِّضَ Ve hükmettiği şeyde uygulanır. Tamam, yani... Şu anlama geliyor. Allah'ın dışında biri bir şey kanun yaparsa, haramını helal yaparsa, yani yasak olanı serbest yaparsa veyahut serbest olanı yasak yaparsa bu ayetin kapsamına giriyor. Allah'tan başka, tek ilahtan başka, başka bir ilaha ibadet etmiştir. Allah muhafaza. Bundan sonra inşallah bu anlaşıldı mı bu ayet? Etrafında bir soru var mı? Yok, bence hani gayet açık bir şekilde Allah'ın izniyle İzah etmeye çalıştık. Ondan sonra okuyacağım ikinci ayete geliyorum. Bu da Şura suresinin 21. ayeti. Şura suresinin 21. ayeti. Ayetin hepsini değil de bizim e, dersimizle alakan olan bölümü okuyacağım inşallah. Rabbimiz diyor ki em Onların ortakları mı var? Yani Allah'a ortak koştukları. Allah'tan başka ortakları mı var? Şimdi o ortakların vasıflarını Allah Azze ve Celle zikrediyor. شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ dini مَا لَمْ يَأْذَنْ Kendilerine dinden yani şeriattan yani hükümden yani kanundan yani onlara hüküm yapan ortakları mı var? Diyor Rabbimiz. Yani burada durum şöyle Allah Azze ve Celle bir insan grubu hakkında konuşuyor. Ve o insan grubunun bir şeyi Allah'a ortak koştuğunu söylüyor. Tamam? Ortak koştuğunu söylüyor. O ortak koştukları da bu ortak koşan insanları yani bu müşriklere dinde yani hükümde Allah'ın izin vermediği şeylerde onlara şeriat katıyorlar. Yani hüküm katıyorlar yani kanun katıyorlar. Bugünün tabiriyle yasak ve serbest belirliyorlar onlara. Nasıl? Allah'tan gayri kişiler. Şimdi... İnşallah hani bu ayetin izahı aslında çok kolay. Mealini yine okuyalım inşallah. Yoksa Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine dinden, yani şeriattan kılan, kanun yapan ortakları mı var? Tamam. Şimdi bakın bu ayet hakkında İmam Et-Taberi tefsirinde ne diyor? يَقُولُ Taala zikruhu Allah Azze ve Celle şöyle söylüyor. اَمْ هَاُولَا الْمُشْرِك۪ينَ بِاللّٰهِ شُرَكَا Bu Allah'a ortak koşan, müşriklerin ortakları mı var fi shirkihim ve dalaletihim şirklerinde ve dalaletlerinde şara'u lahum min dini Allah'ın izin vermediği şeylerde dinlerde dinde onlara kanun yapar yakul yani diyor ki şunu söyler Allahu Teala İbteda'u lahum min ed-dini ma lam yubih Allah'ın izin vermediği onlara mübah kılmadığı Şeylerde onlara hüküm icat ederler. Onlara hüküm icat ederler. Yani yasak icat ederler, serbest icat ederler. Tamam anlaşılıyor mu burası? Ve başı çok önemli orayı yine okuyalım inşallah. Emhâulâ <gülüyor> ilmuşrikîne billah? Allah'a ortak koşan bu müşriklerin neyi var? Şurekâ, ortakları mı var? Yani bu insanlar Allah Azze ve Celle ne yapıyorlar? Ortak koşuyorlar. Kime ortak koşuyorlar? Kendilerine Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine kanun yapan, yönetim yapan, yani tabiri caizse şeriat yapan insanları Allah Azze ve Celle'ye ortak koşuyor. O zaman ben bugün şöyle sorayım. Allah Azze ve Celle bugün alkolün serbest bırakılmasına izin verdi mi? Bugün fuhuşun serbest bırakılmasına izin verdi mi? Faizin serbest bırakılmasına izin verdi mi? Allah düşmanlarını, Rusya'yı, İran'ı, Amerika'yı ve diğer bütün pislikleri dost edinmelerine izin verdi mi? Allahu Ekber. Peki Allah Azze ve Celle şirkin yayılmasına izin verdi mi? Kesinlikle tam tersi Allah Azze ve Celle biz müminlere dünyada bir tane fitne kalmayana kadar ve bütün hakimiyetin Allah'ın olana kadar böyle insanlara karşı savaşmamızı emretti. قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Din yani hakimiyet Allah'ın oluncaya kadar ve dünyada bir tane fitne kalmayana kadar onlarla savaşınıyor Allah Azze ve Celle. Peki Allah Azze ve Celle laikliğe izin verdi mi? Haşa yani ne anlama geliyor bu insanların bugün yaptığı şeyler? Allah bizi yaratsın, bize güneşimizi de versin, bize suyumuzu da versin, bize çocuklar da versin ama bizim nasıl ticaret yapacağımıza karışmasın. Bizim nasıl karılarımızla konuşacağımıza karışmasın. Bizim çocuklarımıza nasıl bakacağımıza konuşmasın. Allah bizim ticaretimize niye karışıyor ki? Allah Azze ve Celle niye faizle karışsın ki? gibi e, bu böyle sözler Allah muhafaza zikredebiliyorlar. Yani bu ayetten de anladığımız, hani kolaycası şu, şöyle toplayabiliriz bu ayeti. Zaten ayet çok açık. Allah'ın izin vermediği konularda insanlara yasak ve ee, serbest belirleyen insanlar yani yasak ve serbesti belirleyenler Allah Azze ve Celle'ye karşı kendilerini ilah pozisyonuna getirmişlerdir. Ve bunlara uyan insanlar bu kişileri Allah'a ortak koşmuştur. Ve hep arka planda şunu da düşünelim. O teşri yapma makamını Allah'ın bu kadar nefret ettiği o insanlardan yasama yani serbest ve yasak belirleme noktasını Allah Azze ve Celle yani çok nefret ediyor. Ve bugün insanlar oylarıyla beraber insanları o mahama getiriyor. Yani bugün Türkiye'de bir kişi bile oy vermeseydi meclis kurulamazdı. Yani resmen bu insanlar o insanları o milletvekillerini ilah pozisyonuna kendi elleriyle getiriyorlar. Allahu Ekber. Bu ayet hakkında soru var mı? Bence çok açık. Değil mi? İnşallah bundan sonraki ayeti de okuyabiliriz. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه Allah'ın ismi üzerinden okunmamışlardan yemeyin ve innehu la fisq bu açık bir günahtır ap açık bir fısktır ve inne'ş şeyatin la yuhunu ila awliyahim li yucadeluku şüphesiz ki şeytanlar kendi dostlarına vahy ediyorlar sizinle tartışmalarını sizinle tartışmaları için onlara vahy ediyorlar Sonra Rabbimiz diyor ki وَاِنْ innakum اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer onlara uyarsanız şüphesiz ki siz müşriklerdensiniz diyor Rabbimiz. Şimdi buradaki muhatap kim? Sahabe. Allah Azze ve Celle burada sahabe ile konuşuyor. Şimdi ayetin arka planını da anlatacağım. O zaman çok daha iyi anlaşılacak inşallah. Ama onu söylemeden önce şunu söyleyelim. Allah Azze ve Celle'nin sahabe yapmadığı torpili bize yapar mı acaba? Asla. Yani bunu söylemeye bile gerek yok. Şimdi bazıları şöyle demiştir. E, baktım ha bu konu genelde zayıf görülmekle beraber tek tük alimler de sahih olduğunu söylemiştir. Diyorlar ki buradan kaset Yahudilerdir. Yani Yahudiler gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesiyle tartıştılar. Ondan sonra işte Allah'ın kendisini öldürdüğü yani tabiri caizse böyle e, dağdan düşüp de kendiliğinden ölen hayvanı yemiyorsunuz da. Kendi kestiğiniz hayvanları niye yiyorsunuz? Diye bir tartışma oluşuyor. Ama hani burada Yahudiler olması bu kaynağın bunu çünkü bazıları söylüyor derslerde duydum. Demişler ki burada Yahudiler söylemişler ama üç konudan zayıf. Birincisi Yahudiler zaten leş yemiyordu. Yani Yahudilerin leş yeme diye bir şey söz konusu yok. Gelip niye bundan dolayı tartışsınlar? İkisi bu sure Mekki bir suredir. Mekke'de Yahudi yok. Ve üçüncüsün de senedinde İmam Tirmidhi'nin rivayet etmiş olduğu senede Yahudiler değil de insanlar geldi diyor. Yani orada gelen grupların Yahudi olmadığını söylüyor. Allahu Alem daha doğrusu biz şöyle söylüyoruz. Ebu Davud'un bu konuda bir rivayeti var. Orada müşrikleri kastederek, Mekkeli müşrikleri kastederek onlar gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla tartışıyorlar. Diyorlar ki siz kendi elinizle kestiğinizi yorsunuz da Allah'ın öldürdüğünü, Allah'ın bizatihi öldürdüğü hayvanı niye yemiyorsunuz? Ve bu sahabenin aklında bu sahabenin aklında soru işaretine neden oluyor. Başka bir rivayette Kureyşliler, Kureyşli müşrikler İranlılarla mektuplaşıyorlar Bizans hakkında. Ondan sonra İranlılar bunun sahih olduğunu söylüyor alimler. İranlılar Kureyşlilere şöyle yazıyorlar. Sorun şu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi elinle sen kestiğini yorsun da ama Allah'ın altın kılıcıyla kestiğini niye yemiyorsun? Bunu söylemekle beraber sahabe gerçekten şüpheye düşüyor. Ondan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam'a geliyorlar ve bu ayet indiriliyor. Şimdi bu bilgilerle beraber yani konu ney? Konu et meselesi tabiri caizse. Ama aslında arka planda et değil yine yasak ve serbest belirleme. Tamam Konu şöyle, sahabelerin aklında şüphe oluşuyor. İnsanlar, müşrikler, işte İranlılar olsun gelip onlara diyorlar ki siz kendi ellerinizle kestiklerinizi yorsunuz da Allah'ın kendi altın kılıcıyla kestiğini niye yemiyorsunuz? Bu da şüphe uyandırıyor. Şimdi bu bilgiyle beraber ayeti okuyalım inşallah. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ Allah'ın ismi üzerinden okunmamışlar da yemeyin. Bakın İranlıların bu konuda söyledikleri, müşriklerin söyledikleri akla uysa bile, yani akla mantıklı gelse bile tabiri caizse bu din vahid dinidir. Ve Allah azze ve celle şu konuda şöyle hüküm getirdi. Onların aklına uysa bile Allah'ın ismi üzerine okunmamıştan yemeyeceksiniz. Bu kadar basit. Ve innehu la Bu apaçık bir günahtır. Ondan sonra diyor ki Rabbimiz va inne'ş şeyatin la yuhun ila uliyaihim. ''Şüphesiz ki şeytanlar dostlarına vahy ediyor. Bazı alimler şöyle tefsiri yapmış bu ayetin yani burasını. ''Şeytanlar yani İranlılar dostlarına yani Kureyşlilere vahyediyorlar.'' ''Li <gülüyor> ucadilukum.'' ''Sizinle tartışınlar diye. Yani işte siz niye bundan yemiyorsunuz, bundan da yiyin, siz niye böyle yaptınız. İşte gelip tartışıyorlar ya. Şimdi bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Sahabeyi muhatap tutarak bize söylüyor, bütün insanlığa söylüyor. وَاِنْ اَتَحْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer onlara itaat ederseniz siz müşriklerdensiniz. Allahu Ekber. Peki konu neydi? Etti. Bak bir tane hüküm tek. Bir tane hükümde Allah Azze ve yasak kıldığı bir şey varsa sen orada serbest davranamazsın. Sen onu serbest sayamazsın. Sen onu serbest sayamazsın. Ve bir tane hükümde Allah azze ve celle sahabelere böyle ağır bir hitap kullanıyorsa ve in etahtumuhum innakum diyorsa siz onlara uyarsanız müşrik olursunuz diyor ise bugün bütün Kur'an'ı hüküm olarak kaldıran bir tane hükmünü bile tatbik etmeyen insanlara karşı mı Allah azze ve celle bir torpil verecek? Allahu ekber. Yani subhanallah bunu yani bunu iddia edenin gerçekten aklından birazcık Şüphe etmek lazım. Evet şimdi ondan sonra size bir fetva okuyacağım inşallah. Hani bu konuyla alakalı eski kitaplardan olan bir fetva. İbni Kesir'in Maide suresinin 50. ayetinde, 50. ayetin tefsirinde bunu okuyabilirsiniz. Orada İbn Kesir şöyle söylüyor. İnşallah konuyla alakalı olmayan yeri yine Türkçe geçeceğim. Hani çok fazla uzamasın diye. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin hükmünden dışarısı yani bütün hayırı kendine toplayan, bütün kötülüklerden uzak olan hükmünden bir insanın dışarı çıkmasını Allah kerih görür. Allah bunu sevmez. Ve başka neyi sevmez? Ve ondan başkasına yönelmesini görüşlerden, hevalardan veyahut bazı tabirlerden, التي <gülüyor> onları bazı adamlar yapmıştır. Yani bazı adamların, bazı insanların kendi görüşlerinden, kendi hevalarından, kendi istilahlarından yapmış olduğu hükümlere yönelmeyi Allah azze ve celle sevmez. Ama bakın nasıl bile min şeriatillah. Allah azze ve celle'nin şeriatına dayanmaksızın Allah Azze ve Celle'nin şeriatına dayanmaksızın bir insan kendi görüşlerinden, kendi hevasından, kendi kelimelerinden, kendi örfünden bir şey uyduruyorsa buna etmeyi Allah Azze ve Celle sevmez. Allah Azze ve Celle bunu kabul etmez. Ondan sonra diyor ki bu cahiliye ehlinde aynı olduğu gibi diyor ki dalaletlerden ve cahilliklerden kendi hevalarından ve kendi görüşleriyle beraber bunlar hükmediyordu. Şimdi bizim konumuzla alakalı önemli yer. Burası çok iyi dinleyin inşallah. Ve ma ve kema yahkumu bihil tatar. Diyor ki Tatarların aynı hükmettiği gibi. Min asiyasati al-melakiyetil makhudati an melikihim Cengiz Diyor ki Cengiz Khan kendi krallarından bu Cengiz Han diyorlar işte. Cengiz Han'dan nasıl söyleyelim bunu? hani siyasi olarak böyle kendi krallıklarından kendi krallıklarının hükmünü Cengiz Han'dan aldıkları gibi ondan sonra bunu açıklıyor. Ellezî vaḍaʿa ʿalāhum el Bu Cengiz Han onlara yasak namında bir hüküm kattı. Yasak namında bir hüküm kattı. Ondan sonra o yasakı açıklıyor ve huve ibâratun ʿan kitâbin majmûʿin min diyor ki hükümlerden toplanmış böyle bir e, hükümlerden toplanmış bir kitap idi. Yani tabiri caizse bugün tabiriyle bir anayasa. Tamam mı? Bir anayasa iktesebeha min şara'i ashatta diyor ki değişik değişik şeriatlardan onu almıştı. Yani o kitabı değişik değişik şeriatlardan toplamıştı. Şimdi bakın Allah rızası için burayı iyi dinleyin burası çok önemli. Hangi şeriatlardan almış? Min el al Yahudilerden hüküm almış. Min van-nasraniye. Hristiyanlardan hüküm almış. Tamam mı? Vel milletul evel milletul islamiyye ve milletul islamiyye ve geyriha bir de İslam milletinden almış. Yani Kur'an'dan da hükümler almış bu adam. Tamam ve başkalarından da. Wa fiha min al ahkam akhadhaha min mujarrad ve Diyor ki onun içinde birçok hüküm de vardı. Bunu kendi hevasından ve kendi görüşünden almıştı. Tamam mı? Yani adam tabiri caizse şunu yapmış. Kendi hevasından, kendi görüşlerinden, Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an'dan toplamış bir anayasa yapmış. Anayasa neyden ulaşıyor? Bak burası çok önemli. ha. Kur'an'dan da hükümler var. Tevrat'tan da var, İncil'den de var, başka hükümlerden de var ve çoğu da kendi nefsinde. Tamam mı? Ondan sonra diyor ki İbni Kesir فَصَارَتْ fi بَن۪ي شَرْعًا مُتَّبَعًا Diyor ki bu onun oğullarının yanında, yani Cengiz Khan öldü. Oğullarının yanında uyulan bir şeriat hakkı haline geldi. Yani uğrayan bir hüküm haline, bir anayasa haline kaldı. ''Yukaddînmûnâhu alal hukmî bi kitâbillâhi ve sünneti Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem.'' O oğulları da bu yesâkı Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Rasulullah Aleyhisselatü Vesselâm'ı sünnetinin önüne getirdiler. Yani Allah'ın kitabıyla ve Resulullah aleyhissat ve sünnetiyle değil de bu değişik değişik şeriatlardan oluşturmuş yasakla beraber hükmettiler insanların üzerine. Çünkü şimdi burayı iyi dinleyin. Bakın. Burayı çok iyi dinleyin. Fe men faale zalika minhum fehuve kafir. Kim onlardan böyle yaptıysa o kafirdir. Allahu ekber. يَجِبُ قِتَالُهُ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى حُكْمِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ <gülüyor> Allah'ın ve Resulü'nün hükmüne gelinceye kadar da ona karşı savaşmak vaciptir, farzdır. Allahu Ekber. فَلَا يَحْكُمُ سَوَاهُ ف۪ي قَل۪يلٍ وَلَا كَث۪يرٍ İsterse çok hükümleri değiştirsin, isterse az hükümleri değiştirsin. Yani diyor, isterse bir tane Allah'ın hükmünü kaldırsın, isterse bir çoğunu kaldırsın, Böyle kişilere karşı savaşmak farzdır. Ve tekrar ediyorum. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ Kim onlardan böyle yaparsa o kafirdir. Şimdi Allah rızası için. İslam'ın kendi hükümlerini içinde barındıran ama sadece İslam'ın hükümlerinden oluşmayan bir kitapla hükmeden kafir oluyor da bugün İslam'ın bir tane hükmünü kabul etmeyen Allah'ı Rab olarak kabul etmeyen Allah'a bir muhtar kadar söz hakkı vermeyen insanların hükmü nedir? Yani burada iki tane aklı selim insan ihtilafa düşer mi? Allah'a yemin ediyorum ki düşmez. Bakın şurayı tekrar ediyorum. Bu yasak fetvası, bu yesak fetvası içinde Kur'an'ın hükümleri de var. İslam milletin hükümleri de var. Yahudilerden de var, Nasrani'lerden de var, başkalarından da var ve Cengiz Kağan'ın kendi nefislerinden var. Bununla hükmeden kafir oluyor da bugün Hiçbir şekilde Allah'ın hükümlerini kabul etmiyor. Ve sadece kafir İsviçre'den, kafir Almanya'dan, kafir İtalya'dan getirilmiş olan hükümlerle hükmedenlerin akıbeti ne olacak? Allahu Ekber. Ve bu konuyla alakalı aslında bu okuduğum da, yani İbn Kesir'den okuduğum da icma olarak anlaşılıyor. Diyor ki bundan başkasıyla hükmedilmez. İcma kokusu geliyor. Ama şimdi açık bir icma okuyacağım inşallah. Bunu İcma'yı ben başka bir bağlamda, başka bir derste birkaç gün önce okumuştum. Ama şimdiki bağlamda çok daha önemli. Bu İbn Abdilber'in Et Temhîd kitabında mevcut bu icma. Et Temhîd İmam Malik'in Muvatta'sının şerhi. Tamam? İmam Malik'in Muvatta kitabı var hadislerle Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın. O o kitabı İbn Abdilber ne yapmış? Şerh etmiş. Bakın İbn Abdilber'in ölümü 1071 neredeyse bin sene olmuş adamın ölüne. Allah rahmet eylesin. Bakın o nasıl bir icma naklediyor? Yani icma ne demek? Bu konuda hiçbir alim başka bir şey söylememiş. Bakın. Vakad ecma alulema. Şüphesiz ki alimler icma etmiştir. Ala en men sebba azza ve Kim Allah'a söverse, ev sab rasulehu sallallahu aleyhi ve sellem veya hut Allah'ın رسولüne söverse, ona küfür ederse haşa ou dafa şeyen anzalahu Allah ve Allah'ın indirdiği bir tane şeyi def ederse onun hükmünü kaldırırsa ou ya da katala nebiyen min anbiailah Veyahut Allah'ın nebilerinden bir tane nebi öldürürse ve burası şimdi çok önemli ve huwa ma'adike muqirun bima anzal Allah ve bununla beraber yani yapmış olduğu bir fiillerle beraber Allah'ın indirmiş olduğunu ikrar ediyor. Yani İslam'ı ikrar ediyor, Müslüman olduğunu söylüyor. Ennehu kafiron. Bu adam şüphesiz ki kafirdir. Bakın şimdi Allah rızası için bakın icmada dört nokta zikrediliyor. Birincisi Allah'a sövmek, haşa. İkincisi peygambere sövmek. Dördüncüsü peygamberlerden bir tanesini öldürmek. Bu üçünü yapan yani Allah'a söven bir insanın ha küfrü hakkında sen şüphe düşebilir misin? Ya da peygamber aleyhissalatü vesselam'a söven, bugün mesela rafizilerin yaptığı gibi Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın namusuna söven insanların küfründe sen şüphe ediyor musun? Veya Allah'ın gönderdiği peygamberlerden bir tane peygamberin öldürmenin küfür olmadığını sen düşünüyor musun? Düşünemezsin. Peki üçüncü noktada sen niye şüphe düşüyorsun? Allah'ın indirdiği bir tane şeyi def etmek ümmetin icmasıyla küfürdür. Bu konuda bir ihtilaf söz konusu değil ki. Bu konuda kesinlikle bir ihtilaf yok. Peki bugün Allah Azze ve Celle'nin yasak kılmış olduğu alkol serbest değil mi? Allah Azze ve Celle'nin yasak kılmış olduğu faiz kendisine... Ve Resulüne harp olarak, savaş olarak kabul ettiği faiz her yerde serbest değil mi? Ki aleyhissalatü vesselam faiz hakkında demiyor mu? 60 küsür faiz vardır. En hafifi kendi annesiyle kaberin önünde zina yapmak gibidir. Demiyor mu aleyhissalatü vesselam? Peki bunlar Allah azze ve celle'nin indirdiği bir sürü hüküm değil mi? Bugün Türkiye'de ikinci kadın evlenilebiliyor mu? Evlenilemiyor. Bak Allah azze ve Celle ne kadar hükmünü def Allah'ın kitabına göre az sonra okuyacağım inşallah ayetleri. Sen Allah düşmanlarını dost edinebilir misin? Edinemezsin ama bu adamlar ediniyor. Anlaşılıyor mu? Yani bak icmanın dört noktası hakkında ümmet tarafından icma var. Yani bütün alimler aynısını söylemiş. O da ne? Kim Allah'a söverse, kim peygambere söverse veyahut bir peygamber öldürürse, bunlar nasıl küfürse Allah'ın indirmiş olduğu bir tane hükmü def etmek bir tane hükmü kaldırmak aynı şekilde küfürdür. Ve bu insanların küfür hakkında ümmet icma etmiştir. Ve burada şunu da söyleyeyim. Bazı insanlardan böyle bir itiraz gelebiliyor. Şöyle diyorlar ama bu adam e, alkolün helal olduğunu söylemiyor ki. Bakın daha yeni Adib bin Hatim'den okuduk. Adib bin Hatim bırakın söylemi. Adib bin Hatim onlara ibadet ettiğini söylüyor muydu? Söylemiyordu. Bırakın bunu söylemeyi. Adam farkında bile değil. Yani sen ha Allah'ın bir hükmünü inkar etmişsin veyahut onu hükümlülükten kaldırmışsın, onun hükmünü kaldırmışsın veyahut ona muhalif bir hüküm getirmişsin. Bunların illeti hepsi aynıdır, hepsi küfürdür. Allah katında burada bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Yani burada bir ihtilaf kesinlikle yoktur. Peki şöyle söyleyelim, küfür sadece bir şeyi inkar etmek mi? Değil. Şeytan Allah'ı inkar ediyor mu? Cenneti inkar ediyor mu? Ondan sonra cehennemi inkar ediyor mu? Etmiyor. Ya Rabbi diyor. Ey benim Rabbim. Ondan sonra senin izzetine yemin ederim diyor. Kıyamet gününe iman ediyor mu? Ediyor. Diyor ki o güne kadar bana mühlet ver ben onların ayağını kaydırayım. Bak kıyamet gününe de iman ediyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı da görmüş. Zaten Adem Aleyhisselam'ı secde etmediğinden dolayı kafir oldu değil mi? Peki şeytan neyi inkar ediyor? Hiçbir şekilde inkar etmiyor. Eğer bir insan şunu söylüyorsa La ilahe illallah diyen herkes benim kardeşimdir. O zaman şeytanı kendisinde kardeş olarak kabul etmesi lazım. O zaman şeytan senin kardeşindir. Yani mutlak bir şekilde Allah'tan başka ilah olmadığına inanın herkes ki şeytan Allah'tan başka ilah olduğunu hiçbir yerde söylemiyor ki. O zaman şeytan bu adamın kardeşidir dememiz lazım. Bakın şurayı tekrar ediyorum burası çok önemli. Bu konudaki küfrün illeti teşriği söylemek değil. Yani onu ağzıyla söylemek değil, o teşriği yapmaktır. Tekrar ediyorum, küfrün illeti yapılan teşriği sözüyle söylemek değil, İşte efendim alkol bugüne kadar Allah yasak diyordu, ben bundan sonra serbest diyorum değil. Zaten o teşrinin kendisini yapmasıdır. Eğer kalkıp bunu diriyle söylerse bu ziyadetul kufur olur. Bu onun küfrünün üstüne ziyade olur. Yani küfründe katmerleşir. Aynı Adib'in Hatim noktasında daha yeni söylediğimiz gibi daha farkında olmayan, teşri yapan insanlara uyduğundan dolayı bir insanı Allah Azze ve Celle müşrik diyor da bugün teşriğinin babasını yapan tabiri caizse her noktada Allah'a söz hakkı vermeyip Allah Azze ve Celle'yi Rab olarak kabul etmeyen insanların mı özrü olacak? Vallahi değil. Tekrar ediyorum bu konudaki küfrün illeti, bu insanların kafir olması, müşrik olması teşri yapmalarındandır. Teşriğinin kendisidir. Tamam. Evet. Tekrar ediyorum. Eğer bunu ağızlığıyla da söylerse işte efendim domuz serbesttir. O zaman bu ziyadetul kufur olur. Onların küfrünün üstünde ziyade olur. Peki bugünkü adamlar, yani bugünkü devletin başındaki insanlar kendilerinin laik olduğunu söylemiyorlar mı? Kendileri diyorlar ki biz laikiz. Biz bütün dinlere eşit mesafedeyiz. Bu zaten insanı dinden çıkaran bir şey. Bir Müslüman, bir Müslümana yakın olduğu gibi bir Yahudi'ye yakın olamaz ki. Bir Müslüman, bir Müslümana yakın olduğu gibi bir Hristiyan'a aynı eşitlikte olamaz ki. İnne dîne annallâhil islem. Allah katında tek din İslam'dır. Sen diğer dinlere nasıl aynı mesafede olduğunu söyleyeceksin. Bak zaten yani bu sayacağım şeyler var ya, bu adamların küfrünün üstüne küfürdür ha. Bu tür küfürdür. Zaten teşri yapmaları daha yeni gördük. İcma ile beraber bu adamları dinden çıkarıyor. Bu adamlar kafirlere dost edinmiyor mu? Bu adamlar kafirlere dost ediniyor. Adana üstünden, geçen de Kudüs noktasında zikretmiştim. Bu insanlar Adana üstünden, yani bu devlet yöneticilerin imzalarıyla beraber, destekleriyle beraber Adana üzerinden uçakları kaldırıp mazlum yüz binlerce insanlar ölmedi mi Irak'ta? Ölmedi mi Suriye'de? Amerika'nın uçaklarına bunlar izin vermediler mi? He? Bunlar izin verdiler. Vermediler mi? Vallahi bunlar izin verdiler. Bununla beraber kafirleri dost edinmediler mi? Onları veli edinmediler mi? Bakın bu saydıkların hepsi tek baş... Yani kendi zatıyla küfür. ha teker teker. Ha? O zaman bak şöyle bir şey de söylenebilir. Şimdi bazıları böyle söylüyorlar. Ama bunlar sistemi getirmedi. Hükmü kaldırmadı. Bunlar sonradan oraya geldi. O zaman ben de şöyle söylerim. Daha iki sene önce, iki buçuk sene önce yeni başkanlık sistemi getirilmedi mi? Bunlar kendi elleriyle bu başkanlık sistemine geçmediler mi? Bunu sıfırdan kurmadılar mı? Yeni anayasa yapmadılar mı? Yaptılar. O zaman böyle bir iddianın da hiçbir şekilde bir değeri yok. Bakın şu ayeti iyi dinleyin inşallah. ya اَيُّهَا amanu, Ey iman edenler لَا yahuda الْيَهُودَ وَالنَّصَارَا اَوْلِيَاءَ Yahudileri ve Nasranileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Ba'duhum evliyâ uba'd. Onlar birbirlerinin dostudur. Ve men minkum Sizden kim onları dost edinirse fe innehu minhum. O şüphesiz ki onlardandır. Allah la yehvil qavme zalimin. Şüphesiz ki Allah zalimler kavmini hidayet etmez. Yani bu ayetten açık bir şekilde görüyoruz ki Yahudileri ve Hristiyanları dost edinenler kesinlikle onlardandır. Ayetin bizim kolumuzla alakalı yerini tekrar okuyorum. Sizden kim onları dost edinirse fe innehu minhum. O şüphesiz ki onlardandır. Yani küfürde onlardandır. Şirkte onlardandır. Aynı onların milletinden olduğu gibi. Peki bugünkiler Rusya'nın bugünkü devlet sahipleri için söylüyorum. Devlet büyükleri göğe haşa biz onları büyük görmüyoruz. Rusya'yı dost edindiklerini söylemiyorlar mı? İşte Putin benim dostumdur gibi şey söylemiyor mu? Bu aynı kahrolacısı Putin binlerce mazlumun, yüzbinlerce mazlumun kanına girmedi mi? Türkiye ile el ele. Suriye'de olan olayları kimse görmedi mi? Tekrar ediyorum Adana'dan Amerika'ya izin vermediler mi? Kahıp bir sürü mazlumları öldürsünler. Bunları dost edinmediler mi? Ondan sonra... One minute olayında bunu geçen de zikretmiştim. One minute deyip de ondan sonra Yahudilerle silah anlaşması yapmadı mı bu ülke? Ondan sonra Yahudilerin bak iki hafta önce konuşuluyordu değil mi? Her yerde medyada vardı Kudüs böyle Kudüs böyle şimdi nerede? Hiç kimsenin umurunda bile değil dalga geçiyorlar insanların hisleriyle. Peki o e, Filistin'deki mazlumları vuran İsrail pilotlar Konya'da yetiştirilmedi mi? Aynı bizim oturduğumuz Konya'da. Burada yetiştirdiler. Ondan sonra İsrail'de zamanında bir yangın çıkmıştı Filistin'de. Yahudilerin yaşadığı bölgede. Bunlar aynı gün oraya yardım uçağı göndermediler mi? Allahu Ekber. Peki bunlar aynısı biz Amerika'nın dostuyuz demiyorlar mı? Bak aynısı Türkiye için geçerli, aynısı Suudi Arabistan için de geçerli. Suudi Arabistan tağutu demedi mi biz Amerika'yla beraber bütün dünyaya hükmediyoruz, bütün dünyaya selam getireceğiz? Ondan sonra İran'da aynı bu hükümde değil mi? Vallahi hepsi aynı hükümde. Biz hiçbirini ayrı görmüyoruz. Peki aynı bu kişiler gidip Mısır'da laikliği işte tavsiye etmedi mi? Aynı buradaki tağut. Gidip Mısır'da işte efendim ben size laikliği tavsiye ediyorum demedi mi? Allahu Ekber. Bir de size şimdi çok komik bir şey söyleyeceğim. Yani ben bu insanların haline gülüyorum. Bak şu dayan okuduğum ayet var ya. Ey iman edenler Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur. Sizden kim onları dost edinizse onlar da onlardandır. Ayeti Türkiye'de posterlerin üzerine yapıştırılıp otobüs duraklarına asıldı. Tamam. İtiraz geldiğinden dolayı geri kaldırdılar. <gülüyor> Allah'a bak. Bak yani göya İslam'a kendini nispet eden bir toplum Kur'an'ın bir ayeti posterde otobüs durağında asıldığı için kaldırdılar. Allahu Ekber. Şikayet sonrası bir de kaldırdılar. Bu noktayla alakalı, yani kafirleri Allah düşmanlarını dost edinme noktasıyla alakalı bir ayet daha okuyayım inşallah. <gülüyor> müminler sakın, bak müminler diyor bir de. Bak ayet müminlere hitap ediyor. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. وَمَا yefal ذَٰلِكَ Kim bunu yaparsa, yani müminleri bırakıp kafirler dost edinirse فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ in. Allah katında hiçbir şey yoktur. Yani Allah katında ne imanla ne İslamla hiçbir bağ yoktur. Kesinlikle bir tane şeyi bile kalmamıştır. İlla اَنْ تَتَّقُوا مِنْ <تُقَاه> Tek istisna nedir? Onlardan korkarsanız. Yani ikrah durumu olursa namusunuza, canınıza, malınıza göz dikerlerse, bundan dolayı ikraha girirseniz bu müstesna diyor Allah Azze ve Celle. Ama bakın ayetin şurası gerçekten çok enteresan. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Bunu kim yaparsa feleyse minallahi fi şeyin. Allah katında bir şey bile yoktur. Nikira geliyor. Allahu Ekber. Ondan sonra Rabbimiz bir ayette daha söylüyor. Bu Ali İmran Surin 28. ayeti. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Onlar müminleri bırakıp da kafirleri dost edindiler. Dost ediniyorlar. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Yoksa onların yanında izzet mi arıyorlar? فَعِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا Bütün izzet sadece Allah'ındır. <gülüyor> Allahu Ekber. Vallahi biz kafirlerin yanında izzet aramıyoruz. Vallahi biz müşriklerin yanında izzet aramıyoruz.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 Yani bu konuda bir cehalet kesinlikle söz konusu değildir. Niye? Hani burası çok önemli. Bu Kur'an'ın ana mesajlarındandır. Yani hükmün Allah'ın olduğunun, yasamanın Allah'ı yaptığının, yani yasamanın sadece Allah'ın olduğunun bu Kur'an'ın en açık mesajlarındandır. Yasama hakkının Allah'tan alıp başkasına verenin küfrü ve şirki Kur'an da Tamam. Niye bu insanlar cahil olsun ki? Adam futbolu biliyor Pis dizileri biliyor. Filmleri biliyor. Futbol takımlarını biliyor. Futbol takımında oynayan adamların kız arkadaşlarını biliyor. İşte efendim Bon Servis belediyelerini biliyor. Nasıl para yapacağını, milletin parasını nasıl yiyeceğini, başkasının namusuna nasıl bakacağını biliyor. Öyle değil mi? Peki bunların hepsini biliyor da Allah'ın dinini niye bilmiyor? Bilmek istemediği için adamın uğrunda değil. Kendisini zaten Müslüman zannediyor. Babadan kalma bir şey gibi, miras gibi. Ve kesinlikle cennete gideceğini zannediyor adam. Bu bütün meseleleri öğrenen adam Allah'ın dinini niye öğrenmiyor? Yüz çevirdiğinden dolayı. Yoksa bugün kimse diyebilir mi? Ya ben Kur'an'a ve sünnete ulaşamadım. Ben bir tefsire ulaşamadım. Bir hadis kitabına ulaşamadım. Bir fıkıh kitabına ulaşamadım. Böyle bir insan bugün diyebilir mi? Hayır. Hayır. Hepsi de Türkçe tercüme edilmiştir kaynak eserlerinin ekseriyeti dini anlayacak kadar hatta tefarruatlı bir şekilde anlayacak kadar ve hepsi de çok ucuz fiyatlara alınabilir. Doğru değil mi? Bakın şimdi kahhı bir adam derse benim amcam yağmuru indiriyor. Benim amcam kadınların karnında çocukları yaratıyor veyahut yoktan bir şeylere var ediyor. Biz bu adamın küfründe şüphe eder miyiz? Etmeyiz. Bakın Allah Azze ve Celle'nin yanında yaratmak neyse de hükmetmek de aynısıdır. Allah Azze ve Celle bunların arasında bir fark özetmiyor. Tekrar ediyorum. Allah katında yaratmak neyse işte yağmuru yaratmak gibi, yağmuru indirmek gibi, rızık vermek gibi, yoktan var etmek gibi, çocuk yaratmak gibi neyse hükmetmek de aynısıdır. Yasama aynısıdır. Serbest ve yasak belirleme aynısıdır. Bakın şu ayeti iyi dinleyin inşallah. E lâ lehu'l halqu ve'l emrü tebarakallahu âlemin. Dikkat edin. Yaratmak da hükmetmek de Allah'ındır. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne kadar da yücedir. Tamam? Bakın aynı cümlede geliyor yaratma ve hükmetme. Allah azze ve celle ile ikisinin arasında bir fark özetmiyor. Bak okuduğumuz bütün ayetlerden bu çıkıyor ha. Nasıl bir insan kalkıp diyemezse benim amcam vel benim amcamın oğlu yağmur indiriyor. Aynı bu adam kalkıp kendi amcasını veyahut amcasının oğlunu da milletvekili tayin edemez. Çünkü milletvekilleri yasak ve serbest belirliyor. Ama Allah Azze ve Celle bu ayette açık bir şekilde söyledi ki yasak ve serbest belirlemek sadece Allah'ındır. Bunu Allah'tan başka kimse yapamaz. Bunu yapan kişiler yani yasak ve serbest belirleyen kişiler ilahlıkta bulunmuşlardır. Ve onları o pozisyona getiren, onlara oylarını veren Onların bu hakka sahip olduklarını bilen veyahut bilmeyip onlara yardım edenler de Allah muhafaza bu insanları Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmuştur. Ayetleri dayanı okuduk elhamdülillah. Şimdi şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir insan kalkıp bugün bu konuştuğumuz teşri yapan insanların hükmünü vermezse, onların kafir ve müşrik olduğuna itikat etmezse bu adam şimdi ne olur? Burası çok önemli. Yani şimdi tağutların hükmünü anladık. Yani teşri yapan insanların, yasama yapan insanların hükmünü açık bir şekilde Kur'an ve sünnetten gördük. Burada kesinlikle bir ihtilaf yok. Hatta tam tersi icma naklettik değil mi? Şimdi bir adam kalkıp derse ya tamam hoca sen iyi güzel söylüyorsun da ama ben bunu söyleyemem ya. Ben böyle bir yükün altına giremem. Bu adamın hükmü ne olur? Bu adamın hükmü ne olur? Burası çok önemli. Şimdi konuya şöyle bir yerden gidelim. Firavun'un hükmü Kur'an'da açık mı? Açık değil mi? Yahudilerin hükmü Kur'an'da açık mı? Hristiyanların hükmü Kur'an'da açık mı? Açık değil mi? Şimdi bir adam kalkıp dese ki ben Firavun'a veyahut Yahudilere veyahut Hristiyanlara kafir diyemem. Vallahi Almanya'da Mısırlı bir tane adam yani göğe Müslüman, hafız dağıttı allah Alem bana dedi ki biz Almanya'da o zaman makinist olarak çalışıyorduk o da makinisti dedi ki ben Yahudi ve Hristiyanlara kafir diyemem. Adam kalkıp benim yüzüme söyledi. Şimdi bu adamın hükmü nedir? Açık yani. Bu adam kafir, bu adam müşrik. Niye? Bakın illet çok önemli. Buradaki illet çok önemli. Adam Yahudi'ye kafir demedi diye, Hristiyan'a kafir demedi diye, Firavun'a kafir demedi diye ilk etapta kafir olmuyor. Bu insanlar hakkında yani Firavun, Yahudi ve Hristiyanlar hakkında inmiş olan ayetleri tekzip etmiş oluyor bu adam. Bu konuda varit olmuş bütün ayetleri yalanlamış oluyor. İsterse farkında olsun, isterse farkında olmasın. Hatta ben hatırlıyorum, ben ona okumuştum. اِنَّ الَّذ۪ينَ min مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Okudum, adam yine kabul etmedi. Şüphesiz ki müşriklerden ve ehli kitaptan kafirler ebediyen ateşin içinde kalacaklar. Hatta ayetin devamında Allah Azze ve Celle onların insanların en şerileri olduğunu söylüyor. Mahlukatın en kötüleri, en pis olduklarını söylüyor. Adam yine de bunu söylemedi. Şimdi bu adam ne yapmış oldu? Bu konuda inmiş olan ayetleri yalanlamış oldu. Tekzip etmiş oldu. İster farkında olsun ister farkında olmasın. Aynı konu teşri yapan insanlarla da aynısıdır. Bir insan teşri yapan yani yasama yapan yasak ve serbest belirleyen insanların hükmünü vermese. Allah Azze ve Celle'nin o insanlara vermiş olduğu kafir ve müşrik hükmünü vermezse, bu konuda Allah'ın indirmiş olduğu ayetleri tekzip etmiş olur. Yalanlamış olur, ister farkında olsun, ister farkında olmasın. Nasıl Yahudilerin küfrünü, Hristiyanların küfrünü biz Allah Azze ve Celle'nin kitabından ayetlerle öğreniyorsak ve bu insanlara Müslüman demek bu ayetleri yalanlamak anlamına geliyorsa, Aynı şekilde tağutların hükmünü biz daha yeni ayetlerden öğrenmedik mi? Ki bunlar açık ayetlerdir ve bu hükmü vermeyen insanları, yasamada bulunan insanların hükmünü vermeyen insanlar Allah muhafaza Allah azze ve celalinin bu konudaki ayetlerini tefsip etmiştir. Benim söyleyebileceğim bu kadar. Ben sadece hani insaf sahibi olan, samimi olan insanlarda da bu konuda ayetleri okumalarını tavsiye ediyorum. Bakın ayetlerin nerede olduğunu da sonu söyledim zaten mani olarak yazıldığında çıkıyor. Samimi bir şekilde araştıran bir insan bu konuda zaten ihtilafa düşmesi mümkün değil. Yani fıtraten daha kendi evimizde başkasının hükmünü kabul edemeyiz. Mesela bir adam kalkıp bana benim gömleğimi nasıl giyeceğimi söylerse ben bunu bile kabul etmezken kendi mülkümde başkasının sözünü kabul etmezsem Allah'ın mülkünde başkasının sözünü ben nasıl kabul ederim? Rabbim konuşmalarımızı kendisi için kılsın. Rabbim bu ve diğer meselelerde bizim fikrimizde bir yanlış varsa bizi düzeltsin. Rabbim bizim ellerimizle insanları, gönlünü İslam'a ısındırsın. Rabbim en kısa zamanda razı olduğu ve bütün dünyaya adaleti getirecek bir devleti bizim ellerimizle kurmayı nasip eylesin. Allahümme amin. Sübhaneke Allahümme bihamdike aşadu en la ilaha illa ente estagfiraka ve tuvb ileyh ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil